Orucu dedik e, ıslahi olarak tarif ederken el-imsâkü anil ekli ve şurbi ve cimâhi Yemekten, içmekten, cima'dan kişinin kendini alıkoyması. Nereden nereye kadar? İmsaktan iftara kadar. İmsak vaktinden iftara kadar. İmsak vakti ne zamandı? Fecri sadık. İki tane fecir vardı. Biri feci kazip, biri feci sadık. Feci kazip yani tirkin kuyruğu gibi. Yukarıdan aşağıya bir beyazlık olacaktı ama insanlar onu genelde göremezler. Fezı sadıkta ise beyazlık intişar edecekti, yayılmaya başlayacaktı. İkisi arasında yaklaşık 12 dakikalık bir zaman var. Peki fezı kâzibin büyük mü var mı yok? Yani fezı kazip'ten namaz sabah kılınmaz, fezı Kazipti oruç başlamaz, fezı sadıkta başlar ama o sizi yani uyanmaya, agah olmaya, hazır olmaya ona davet eder. Bilal Habeşi ezanları radıyallahu an. vaktinde tam okumuyor özellikle sabah ezanını. Efendimiz Ali vesselam la yurrunnakum ezanu bilalin. Bilal'in ezanı sizi aldatmasın. La tesahharu bi biler. bilal. Bilal'in ezanıyla sahur yapmayın. Tesahharu bi ezani ibnu Ummu Mektum. Ummu Mektum'un Abdullah bin umm-i mektumun ezanıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kirama radıyallahu anhum sahur yapmayı terkin ediyor. O tam vaktinde ezanları okurdu. Allah Resulü aleyhisselam ona işaret ediyorlar. Tabi burada şu hususa dikkat etmek lazım. Ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُوا كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذ۪ينَ ayeti nazil olunca sahabe iftar ediyordu. Ondan sonra işte ihtiyaçlarını gideriyorlar, ertesi günün orucuna başlıyorlardı. Önceki milletlerde, ümmetlerde böyleydi ama Allah Teala bunu tahfif etti, etti. 187. ayet-i kerimede "Uhillelekum leyletu siyami rafazu ila Yani onlara eşleriyle beraber olmak helal kılındı. Eşleriyle beraber olmak helal kılındı. Ee, ve orucun vaktini Allah Teala bu ayete tayin etti ne zamandan ne zamana kadar oruç tutacaklar ve külü ve şrabu hatta yetebeyyene leküm l-khaydu l-abyadu minel khaydi l minel fecri yani beyaz iplik siyah iplikten ayrılana kadar yiyecekler içecekler o kadar oruç tutacaklar peki Adi bin Hatim radıyallahu anh hem e, önceden bir kabilenin lideriydi Arapçayı çok iyi derecede biliyor. Fakat hakikaten beyaz ip siyah iplikten ayrılacak. Ayakkabısına bağlıyor ya da yassının altına koyuyor beyaz iplikle siyah ipliği. Ayrılana kadar sahur devam edecek. Öyle anlıyor öyle zannediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bunu söyleyince Allah Resulü gülüyor. O kadar gülüyor ki azı dişi görülüyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın. Peki o zaman sahabe bunu nasıl anladılar? Yani sahurdan imsa kadar oruç tuttular Sahur, imsakla birlikte yemeği içmeyi bıraktılar Yani imsakla beraber aynı zamanda ne giriyordu? Sabah namazın vakti giriyordu Yani biz o vakti peygamber aleyhissalatü vesselam'ın uygulamalarında nasıl tespit edebiliriz? Hanefiler sabah namazını hangi vakitte kılıyorlar ya da kılmaları müstehap? İsfar yapmaları müstehap Efendimiz Aleyhisselam İsfar yapın buyuruyor. Havayı biraz aydınlatın, aydınlanmaya başlasın. Yani namazı sabah bitirdikten sonra geriye yaklaşık 20 dakikalık bir zaman kalsın. Selamla güneşin doğması arasında o kadar bir zaman kalsın. Birisinin abdesi bozulursa gitsin abdest alsın, namazı tekrar e, sünnet olacak, kıraatı yapacak şekilde kılabilsin. O kadar bir zaman bırakmak. Peki İmam Şafi'ye göre galeste kılmak. Yani daha karanlıkken imsa ya yakın o anlarda kılmak İmam Şafi'ye göre müstahap. Peki onların esas aldığı hadis İmam Buhar rivayet ediyor. Hazreti Aişe radıyallahu anha. Biz mescitten çıkardık. Öyle ki mescitten çıkan kadınlar Tanınmazlardı o kadar karanlık vardı. Örtü de vardı üzerlerinde tabi fakat. Ama tanınmazlardı o kadar karanlık vardı. Şimdi Efendimiz aleyhissalatü vesselam sabah namazında ne kadar okuyorlar? 60 ayet, 80 ayet, 100 ayet o kadar okuyor. Peki kadın sahabiler ilk zamanlarda onlar da cemaate gelirlerdi ama daha sonra evlerinde kıldılar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu. Evleri onlar için daha hayırlıdır Peki onlar camiden çıkıyorlar Fakat tanınmıyorlar O kadar karanlık var Efendim şimdi biri kalkıyor Yok ben oraya gittim Buraya gittim şu kadar aydınlık olacak Konuşuyor Ya bu Kur'an'ı sen mi anlarsın yoksa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mı İşte Efendimiz Aleyhisselam zamanı Sahabe sahuru yapıyor Camiye geliyorlar e Sabah namazın vakti girdi Namaz kılıyorlar Namaz kılıyorlar Efendimiz Aleyhisselam'la kılıyorlar. Kadınlar camiden ayrılıyorlar. Tabi örtüleri var ama hava o kadar karanlık ki o karanlıkta tanınmıyorlar. Bir de Medine-i Münevvere bura gibi değildir. Genelde sema bulutsuz olur. Yani baktığınız zaman daha parlak olur. Fecir burada olduğundan orada daha fazla aydınlık verir. Ama ona rağmen tanınmıyorlardı. Şimdi efendim kalkıyorlar ve ee, erken e, imsak yapılıyor, daha geç olmalı diye konuşuyorlar. Bunların derdi bu ümmetin zihnini bulandırmaktır. Başka bir gayeleri amaçları yoktur. Şimdiye kadar yanlış oruç tuttunuz, şunu yanlış, bunu yanlış yaptınız diyerek milletin ibadet dünyasına müdahale edebilmek başka bir dert amaçları yoktur bunların. Yani sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine baktığımız zaman. Orucun vaktini bu şekilde Tayin etmiş oluyoruz